Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın, Özdeş. Günaydın. günaydın. Hemen Gazze soykırımından başlayalım. Epey bir e, tabiri caizse malzeme var. Bu filo e, meselesi herhalde daha çok konuşulacak. Bitmedi de zaten biliyorsunuz. Fakat İsrail, ben açıkçası en kötü senaryoyu bekliyordum. Yani o gemiyi batıracaklar, insanları öldürecekler diye bir beklentim vardı. Fakat gerçekleşmedi. Yemedi herhalde. Yani birileri buna o kadar ileri gitme mi dedi, ne dedi artık bilmiyoruz. Ne spekülatif bütün bunlar. Çıkar zaten bunun suyu yakın zamanda ama bu 12 mürettebatın E, yolcunun diyelim sadece ikisi döndü benim bildiğim kadarıyla özdeş değil mi? Dört galiba. Öyle mi? Pekin her neyse Fransa. Dört evet. Fransalılar e, dört tane Fransalı var. Bunların e, dördü de geri dönmeyi reddettiler. Fakat e, ya batı basınının dediği gibi e, işte reddettiler. Yok işte ayak diriyorlar falan değil. Yani. Serbest kalmaları için İsrail'in e, şart koştuğu ortaya çıktı ve kendi topraklarına yasa dışı yollardan girdiklerini kabul eden bir belgeyi imzalamayı e, imzalamalarını istediler ve reddetti onlar da tabii. Ve o yüzden hala içerideler ve anladığımız kadarıyla Rima Hasan yani e, e, Fransız e, vatandaşı, e, Filistin asıllı Avrupa parlamenteri, Bir hapishaneye e, gidiyor mu ne öyle bir şey. Hapishanesine yönlendirilmiş dün gece. E, son haberler bunlar. Ee, Ram, Ramle'deki bir gözaltı merkezinde deniyor. İşte o. Heh. Ondan sonra ama e, yani reddetmek falan yok. Sadece o imza. E, o, işte, e, imzayı yani, reddediyorlar işte imzalamayı işte, yani. Dayat, dayattıkları imza. Bir, İsrail toprağına giriyorsun diyor. Söy toprağına veya suyuna girdiği falan yok. Evet. O, onu, onu reddediyorlar evet. Şimdi e, geçerek... Bu arada az evvel bahsettik bir kişi de açlık kremine başladı Brezilyalı aktivist. Evet. Thiago. Evet. evet şimdi e, evvelsi akşam yani ilk bu e, hadise gerçekleştiğinde yani e, gemiye e, saldırı olduğunda e, Fransa'da E, eşi benzeri görülmemiş boyutlarda evet. İsrail karşıtı gösteriler, Bir gösteriler yapıldı. Gösteriler oldu evet. E, e, yani hep oluyor da ama e, hiç bu kadar e, geniş çapta ve sadece Paris'te değil. E, e, birkaç kişiyle konuştum. E, Fransa'nın taşrasında da yani hiç aklınıza gelmeyecek küçük e, kentlerde insanlar sokağa inmiş yani. Paris'te ee, 150 bin kişi deniyor bu arada. Tabii yani tabii de en aşağı, en aşağı. En aşağı. Ve en aşağı. evet. Ve sadece birkaç saat içerisinde. Evet, aynen öyle. Özel, önemli olan da bu çünkü Fransa'da, yani Paris'te bir milyon insan da toplandı bugün daha bile fazla vakti zamanında ama bu e, spontane yani e, insanlar hemen birkaç saat içerisinde sokağa ini verdiler ve tekrar ediyorum sadece Paris'te değil. E, bu önemli. Galiba e, dün akşam da e, nümayiş e, bir gösteri vardı. Böyle devam edecek herhalde. Tabi e, Rima Hasan bu La France insu, Insoumise denilen Melanchon'un başını çektiği partinin e, Avrupa vekili. Yani e, kabul etmeyen, reddeden Fransa diye tercüme edelim. E, LFI. E, bu arada Gene Fransa'da Marsilya'da e, bu e, dok işçileri yani liman işçileri e, çalışanları e, İsrail'e giden bir gemiye e, tabii ki silah yedek parçası e, gidiyor. Onu y yüklemeyi reddettiler. Bu daha önce e, Barcelona'da da olmuştu biliyorsunuz. Anvers'te Belçika'da olmuştu. İtalya'da Cenova'da olmuştu. Sürekli bir yerlerde patlak veriyor. Ee, ama Vela diye bir gemi var galiba Yunan, Yunanistan şirketine ait... O Mersin'e yanaştı diye biliyorum Özdeş'ten ne, ne, takiptesindir onu. Konuştuk onu da evet. Evet yanaştı hatta dün de tekrar İsrail'e doğru yol çıktı evet, evet ayrıldı limandan halbuki durdurulması isteniyordu ama Albanese de söyledi hatta onu. Evet evet bir çağrıda bulundu velayı durduralım dedi ama nafile tabii. Ee, bu arada ben Çak-Cipiti ile e, teşrik mesaimi sürdürüyorum. <gülüyor> geçen hafta hatırlayacaksınız bu sefer şöyle bir soru sordum e, Hazret'e hangi limanlarda e, Filistin taraftarı e, eylem var e, yani e, silah yedek parçası veya e, çelik e, işte şu bu yani silahta savaşta kullanacakları e, malzemeleri yüklemeyi reddeden e, limanlar hangileri diye sordum. Cevap El cevap Ömer hangi dedi Mersin mi? Hayır vallahi bilmiyorum abi dedi. Ciddi söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ya, bak, gülüyor> i̇nanılır gibi değil yani bir, bir sürü laf salatasıyla vallahi biraz zor bunu bulamadım tam manasıyla falan girin bakın yani merak ediyorsunuz akıl alır gibi değil inanılmaz bir sansür var. Ee, bir bakacağım diyor falan ee, gene bir, bir daha bir sor bir daha birkaç gün sonra falan diyor. <gülüyor> evet şeyde de yani biraz önce bahsettiğiniz bu Fransa'daki şeyler bayağı ciddi tabii yani. Epey bir gürültü kopan yerler var. Çok büyük topluluklar toplandı. Brüksel'de de senin de dediğin gibi Cengiz sadece Fransa'da Paris'te değil. Mesela Brüksel'de de büyük bir kalabalığın şey yapıldı. Tabii canım. Ee, ve yani aslında Macron'un da yaptığı açıklamalar vardı. Dışişleri Bakanı ve asıl Melanchon da sert konuşuyor. Ama bir yandan silah satınca da ne kadar gerçekçi oluyor bilmiyorum demiş dinleyicilerimizden biri de bana. Öyle, tabii Fransa silah satmaya devam ediyor üstelik. Evet. Yani. Bunun da haberi çıktı. Şimdi bu aynı Fransa biliyorsunuz 17-20 arasında yani önümüzdeki günlerde bugün ayın 10'u bir hafta sonra Birleşmiş Milletler'de Suudi Arabistan'la birlikte 3 günlük bir konferansın eş başkanlığını yapacak. Ee, bu ilk ortaya çıkıp konuşmaya başladığında Macron ahlaki bir görevdir Filistin'in tanınması dedi. Devletin yani. Ve siyasi bir gerekliliktir dedi. Fakat ondan sonra İsrail'liler tabi devreye girdiler. Anlaşılan o ki yani onun da suyu çıkar. Mossad dahi devreye girmiş. Yani Macron'un nezdinde ayağını denk aldı dediğimiz. Hatta söyleyeyim. Amerika mü müdahil oldu deniyor Fransa'ya. Bu bütün, muhtemelen tabii canım yani sakın ha falan dediler herhalde ee, ve e, merak etmeyin e, konferans e, İsrail e, Filistin Devleti'nin tanınması için bir fırsat teşkil etmeyecek diye güvence verdiğim iki gün önce. Ee, e bu bizim iklim zirvelerinden çok alışık olduğumuz bir şey çok, Evet doğru evet ee, ha, tabii tabii. tabii. E, Şey dediler Fransa açıklama yaptı e, bu konferansta tanımayacağız yani Hı. Filistin devrin tanıma olmayacak ama Filistin devletin tanınması konusunda somut adımların e, somut adım kararları alınacak dedi. Hani fosil yakıtlardan vazgeçmiyoruz işte uzaklaşıyoruz şeyleri vardır ya. Onun o, gibi... Tabii onun ön koşulları var yalnız. O öyle sadece lafı güzaf değil. Şimdi Gazze'de kalıcı bir ateşkes istiyorlar bir kere tanınması için. İsrail'li rehinelerin serbest bırakılmasını istiyorlar. Bu arada Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen yok. Binlerce insan var orada biliyorsunuz. Filistin yönetiminde reform istiyormuş şekerler. Ondan sonra ekonomik yeniden yapılanma istiyorlarmış. Sonra hmm. Hamas'ın Gazze'deki yönetimine kesin bir son verilmesini de istiyorlarmış. Nasıl? <gülüyor> ön koşullar İsrail, Filistin'i tanımak için. Bu uluslararası toplantıda öne sürülecek evet. ön koşullar öyle mi? Tabii tabii, tabii. ve ikisi Su Suudlarla Frankler efendim e, bu iki devletli çözüm için e, gerekli unsurları hazırlamak üzere sekiz tane çalışma grubu oluşturmuş Ömer. Ne Aa, diyorsun? Ya, i̇nsanın gözleri yaşıyor. Gözleri söylüyor çocuklar çalışıyor harıl harıl. Ondan sonra Mac Fransa'da e, e, o sekiz çalışma grubundan bir tanesinin başkanlığını almış. Şu sırada konuştuğumuz sırada Paris'te Paris Barış Forumu adı altında bir sivil toplum konferansı yapılıyor. Hamiyetten yani, gözlerim yaşardı. Yani hakikaten yani değil mi? Abi daha daha da o iyisi var. <gülüyor> Ee, Birleşik Krallık Britanya tabi onlar e, geri kalır mı yani İs, İsrail'i yaratan ülkelerden biridir bu arada yeri gelmişken söyleyeyim Fransa içinde e, e, İsrail'e e, atom bombası e, teknolojisini veren ülkedir onu da yeri gelmişken söyleyeyim e, Birleşik Krallık da bir çalışma grubunun herkes çalışma grubunun başkanı oluyor ben niye olmayayım demiş ona hangi çalışma grubunun başkanlığını vermişler Ömer? Bilmiyorum. İnsani yardım çalışma grubu. Hmm. Nasıl? Britanyalılar ama. Evet. İngilizlere evet. Evet harıl harıl çalışıyorlarmış. İnsani evet. yardım çalışma grubu. Evet burada bu arada da bu şeyi de ilave edebiliriz belki gazete Oksijen'de vardı bu haber. Evet. 300'den fazla Dışişleri Bakanlığı, Britanya'da Dışişleri dış Bakanlığı çalışanı da hükümetin Gazze politikasına itiraz ederek uluslararası hukukun ihlallerine ortak olunmasından kaygı duyduklarını, endişe duyduklarını bildirmiş. Ve üst düzey yöneticiler bu görüşte ısrar edenlere de istifa etmeleri onurlu bir yol olur demiş. Bozgunculuk başka Bozgunculuk. bir şey Evet. Ee, zaten baş, şey de, Dışişleri Bakanı da öyle demiş. İstifa edin öyleyse demiş onları. Evet i̇şte aynen bu. öyle. Üst David Cameron'ın ne dediğini gördünüz mü? Kimi? Sana yaptırım uygularız dedi. David'le Uyguları mi? Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı. Ha evet. O, o İngiliz vatandaşı evet. biliyorsunuz. Bu arada dün Britanya dahil 5 ülke İsrail'in bu aşırı sağcı bakanları Ben Gavir ve Smotrich'e e, yaptırım kararı aldılar. Britanya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç. Müthiş. Yaptırım çalışma grubu var ne, mı? Ne Yapt yaptırım? E... İşte Çocuklarıyla falan oralara seyahat edecek herhalde. <gülüyor> mal varlıklarının dondurulması çünkü Bangavir ve Bezalet Smotrich Batı Şeria'da ya yaşıyorlarmış yani alenen evleri konutları orada ee, bu, bu, ve Batı Şeria'da ya yaşayan Gazze'den dolayı değil bu arada bu e, yaptırım kararı mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasa bizim oralara giremezseniz diyorlar ama iki bakan da e, açıklama yaptılar e, dün e, mesela Ben Gavir şey demişti e, işte İngiltere hala, biz biz artık İngiltere'nin mandası değiliz. O günlere geri dönülmeyecek <gülüyor> diye bir açıklama yaptı. Firavun'u evet, evet. aştık, Starmer'ı da aşacağız demiş Ben Guvier. <gülüyor> analoji de böyle yani. Halbuki bir analo analoji yapılacak olsa İsrail herhalde Firavun'u te temsil ediyor olsa yani, gerek. Aynı sahtekarlık ıı, şeyi başlığı altında bu Paris'teki Barış Forumu'nda ıı, Filistin Devleti'nin Ekonomik uygulanabilirliği de konuşulacakmış. Uluslararası hukuka saygının teşvik edilmesi konuşulacakmış. Nasıl? Barış için anlatılar, barış için anlatılar, barışçıl çözümün her iki tarafa da sağlayacağı faydalar üzerine bir ortak barış günü üzerine çalışılıyormuş. Ömer sen de orada yani... Hamiyet, hamiyet işte gözyaşlarımı tutamıyorum. Yani. <gülüyor> evet. Şimdi gerçek hayata dönelim isterseniz. Orada değil bu, miydik? Bu, bu palavraları valla... <gülüyor> yani bu, bu da tabii gerçeğin bir parçası. Çünkü aynı Fransa'nın 20. yüzyıl başındaki bir başbakanının sözü gelir hep böyle bu durumlarda aklıma. Clemenceau. Bir konuyu gömmek istediğim zaman komisyon kurarım diye bir lafı vardır o. Şimdi <gülüyor> İsrail seçmenine gelelim. Bunlar gerçek hayat yani hard fact. Seçmenin sadece beşte biri. iki devletli çözüm istiyor. Beşte biri. Ve Yahudi İsraililerin yüzde elli altısı İsrail vatandaşı olan Arapların bir de yani e, İsrail, İsrail pasaportu taşıyan Araplar var biliyorsunuz aşağı yukarı 2 milyon. Onların artık başka ülkelere özür dilerim nakledilmelerini e, talep ediyor. Ve e, bir Pew e, araştırmasının sonuçlarını vereceğim e, İsrail. E, Dünyadaki İsrail muhibliği ile ilgili ama ondan önce <gülüyor> yine aynı e, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a bir soru soruldu. Gazze soykırımı konusunda bir bu hadisenin soykırım olup olmadığını e, konusunda ne düşünüyorsunuz dediler. El cevap e, bu hadisenin soykırım olup olmadığına karar verecek olan siyasetçiler değildir. Tarih... Tarihçilerdir. Tarihçilerdir, <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi e, benzer bir, e, bir tartışma e, başka bir konuda da cereyan etmişti. Özellikle Fransa ile zaten. Neyse o ayrıntıya girmiyorum. Herkes anladın ne demek istediğim <gülüyor> tarihçiler konusunu. Şimdi bu Pew e, Fact Tank deniyor buna. Dünyanın en önemli fact tanki. Yani... E, e, Ne, ne diyelim adına, olgular e, üzerine çalışan e, en önemli e, uluslararası Kanada e, menşelidir. E, İs, İsrail hakkında olumsuz görüş sahibi ülkeler. Bir numara Türkiye 93, Japonya 79. 93 dediğiniz %93 halkın. evet. Ee, ...Hollanda yüzde yetmiş sekiz... ...İspanya yüzde yetmiş beş... ...İsveç 75 beş... ...Yunanistan 72 iki... ...İtalya altmış altı... ...Almanya altmış dört... ...Fransa altmış üç... ...Polonya altmış iki... ...Britanya altmış... ...Kanada altmış... ...Amerika Birleşik, Birleşik Devleti... devleti ...53... Evet. Yüzde ...53... ...yani şunu demek istiyorum... Yani ...Yüksek bu, bayağı... Tabii. ...tabii çok yüksek... ...yani bu... E, Artık şunu gösteriyor bize, yani halklar, ahalilerle e, onları yönettiklerini zanneden e, siyasetçiler arasında bir, bu konuda en azından muazzam bir uçurum var. Yani e, rakamlar kendiliğinden konuşuyor yani. Kimse İsrail değil. bir tane ülke var büyük ülkeler arasında, e, İsrail muhibi, o da tabii Müslüman düşmanlığıyla bağlantılı. Hindistan yüzde sadece yüzde yirmi dokuzu sevmiyormuş İsrailleri Hindistan'ın ama o daha güçlü tabii oradaki Müslüman düşman karşıtlığı bu bu bunu bir kenara e, not etmek lazım belki açık e, e, şeyde koyarız açık adını. E, siteye. cite evet evet, evet Hı -hı. yani çok o büyük bir kargaşanın hüküm sürdüğü bir dünyadan e, devam ettiği yani e, bir, bu kaos ve zulüm diye de adlandırılan New York Times gazetesinin e, Jean, Jean Guerrero e, evet. e, yazar ve aslında opinion yazarlarından bir tanesi e, Trump'ın bu binlerce askeri askeri işte Acea karşı göçmen polisine evet. karşı kurumuna karşı çıkanların üzerine asker gönderilmesinin tam bir kaos ve zulüm yarattığını yazıyor Ayrıntılı bir durum var Bir de orada da işler hiç parlak gitmiyor yani. Şimdi Atlantik'te de Atlantik'te David From iyi bir yazı yazdı dün. Ee, bu, bu, ...bundan daha önce de bahsettik... ...o da aynı yere dikkat çekiyor... ...bu diyor... ...2026 seçimleri için prova diyor... ...from... ...yani... E, ...bu... E, ...2021'deki sivil darbe girişimi falan... O, ...bunun yanında fındık fıstık diyor ve... ...bu şimdiden provayı yapıyor... ...seçimi kaybedecek... ...ve vermeyecek... Tabii. ...yani ara seçimlerden bahsediyor... Evet açık ve net yani askeri idare sivil direniş bir kaos ortamı Ömer senin söylediğin gibi ee, koşar adımlarla Amerika Birleşik Devletleri oraya doğru hayırlısıyla gidiyor ve e, ülkenin kuruluşunun 250. yılına e, tekabül edecek 2026 1776 yani belki yerlilerin ahı tut tutacak yani bu şekilde diye heyecanlanıyorum hayırlı. <gülüyor> Çok kolay olacak bir şey değil. Kaliforniya hiç belli olmaz yani. O orası orada işler çok hızlı gelişir biliyorsunuz o memlekette. Ya. Evet, Kaliforniya eyaletinin şey adalet bakanı onlar diyorlar ya attorney diyorlar. Bondda da Trump yönetimini Asker göndermek suçundan mahkemeye vermiş durumda. Tabii tabii, ve tabii tabii canım tabii. Devam. Devam. O da ilginç aslında bizzat. demokrasi adı da konuşmuş. Belki ileride de konuşma fırsatı bulacağız. Yani 700 deniz piyadesi 2000'de ek ulusal muhafız yolluyor Los Angeles'a. 4 günlük protestodan sonra. <gülüyor> Bayağı. E, Ağır bir sık yönetim vaziyeti var. Sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. E işte, ya söylüyorum ama yani bunu 2026 ara seçimlerinin provası olarak görmek, buna mim koymak gerekiyor. Esas mesele o. Oraya gidecek iş yani sonunda. Vermeyecek çünkü o kaybettiği seçim. Ama ondan önce 14 Haziran'da Doğum günü partisi var. Bütün Askerlerin ordunun da seferber olacağı ulusal gün krallığını ilan edecek deniyor. Hadi bakalım. Birkaç gün kaldı, dört gün kaldı. Dört gün kaldı. Şimdi son olarak İran'dan bahsedelim. Ee, şimdi biliyorsunuz e, her ne nedense e, İsrail'in İran'ı vurmasını istemiyor. E, rüyasında mı gördün? Nedir Trump? Ee, ve e, Umman'da e, iki iki heyet arasında yani e, Tahran ve Washington D.C. heyetleri arasında müzakereler sürüyor. Son yapılan açıklamayı e, size veriyorum, New York Times'tan aktarıyorum. E, İran tamam biz bu uranyum zenginleştirmesini yüzde 3.67'e kadar çıkartacağız. Razıyız ne demekse e, ve e, dolayısıyla yani e, peaceful yani barışçıl ve sivil e, kullanımı için e, nükleer enerjinin. Nükleer bomba Abi, yapmayacağız diyorlar yani. Buyur nükleer bomba yapmayacağız diyorlar bir dakika ama yok yok öyle demiyor canım İran'la müzakere ediyorsun öyle <gülüyor> Amerikalıların şey seviyesi değil yani <gülüyor> yalnız bir şartları var eğer İsrail kendi nükleer gücünü şey yaparsa dismantles yani ederse, Ee, ve e, Orta Doğu'nun nükleerden arınmış bir bölge olduğunu kabul ederse diyor. Nasıl? Çok yerinde, mükemmel. <gülüyor> Nokta, <gülüyor> bu kadar. Peki, o zaman... Bir, bu üzerinde fazla konuşamadığımız ama er, günün en önemli konularından biri olan bu Kaliforniya'daki korkunç askeri şey üzerine bir şarkı seçelim dedi. Daha çok konuşacağız onu canım. Tabii merak daha ettim. çok konuşacağız. Papa, Onun ha. içinde de The Maman, daha çok su kaldırır. Peki. Tam bundan 60 sene önce The Mamazan Papaz grubunun oh. ünlü California Dreaming oh. adlı şarkısını seçtik. Uygun görürsen eğer. Doğru Bütün, Bütün yapraklar, kahverengi, hepsi dökülüyor. Gök, ka, ka, kurşuni, gri. Ben bir yürüyüşe çıktım ama e, kendimi şey görmek istiyorum güvende ve sıcakta olmak istiyorum e, e, şeyde Los Angeles'ta olsaydım böyle olmazdı diye Kaliforniya'sı <gülüyor> görüyorum diyor <gülüyor> Los Angeles'ta oh, yürüyüş eyleme mi çıkmış yani hiçbir zaman olur ki <gülüyor> gezintiye vay, çıkmış. Vay, vay, vay. Onun sonra işte böyle Kaliforniya rüyası görüyorum. Karanlık şey, kış gününde, karanlık kış gününde. Peki çok teşekkürler. Görüşürüz. Vallahi emanet olun. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.